Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 10 Kasım Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı... Bugün saat 15:30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyoet. Açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ayten Gül Ersoy ve İnan Ada Ersoya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Onur Eryüce Bey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Onur Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, e, Nuray Hocam, Muzaffer Tunca, Elvan Çantekin sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş merhabalar. Olur. Evet, bugün önemli bir gün. E, 10 Kasım, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, vefat yıl dönümü. Bunu da programımızın başında anmış olduk. Evet ben Onur Eryüce Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Türkiye şehirleri, sivil toplumu ve Avrupa Birliği, dünya kentleri, dış paydaşlar, küresel kurumlar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütüyor Onur Bey. 2011 yılında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği kısaltılmış adıyla SODEM'in kuruluşunda kilit rol oynadı. SODEM'in kuruluş amacı üye belediyeler ile Avrupalı muhatapları arasında stratejik ortaklıklar oluşturulmasına katkı sağlamak. Üye belediyeler ile onların tüm dünyadan mevkidaşları arasında sosyal, kültürel ve ekonomik diyalog oluşturmak ve geliştirmek Onur Eryücen'in sorumluluğu altında. Nisan 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başkan danışmanı olarak görevlendirildi. Bu yeni görevinde İzmir ve halkını küresel değer zinciriyle ve küresel işbirliği ağları ile bağlantılı hale getirmeye odaklandı. Evet, Onur Bey tekrar teşekkürler. Ben şimdi sözü Muzaffer Tunç'a devretmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ee, Onur Bey iyi günler. Ee... Ben e, bu konuşmada e, geçtiğimiz hafta andığımız 30 Ekim e, İzmir depreminin e, birinci yıl dönümü ertesi gelişen tartışmaları gündeme istiyorum. E, burada e, özellikle e, orta hasarlı e, ve az hasarlı bina sahiplerine yapılacak destek konusu gündemde. E, bu konuda da e, Tunç Soyer Başkan'ın Dünya Bankası'ndan e, gelebilecek 340 milyon dolarlık kredi hakkında e, ne yapıldığı e, ve nasıl bir e, yol alınabileceği konusunda e, sizinle e, görüşmek istiyoruz. Çünkü bu konuda en iyi bilgi sahibi sizsiniz. Bu çok önemli bir konu e, çünkü böyle bir kredi sağlanırsa e, Diğer şehirlere, diğer deprem mağdurlarına da örnek olacak. Lütfen bu konuda bize bilgi verir misiniz? Çünkü bir takım sorunlar var. Özellikle bir takım engellemeler demeyeyim, yoğun açılmaması durumları var. Lütfen bu konuyu bize anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki Muzaffer Bey. Şöyle yapalım. Yani e, bu konuyla ilgili Tunç başkanımız detaylı e, e, e, işte bilgilendirmeyi kamuoyuna yapıyor. Ama isterseniz ben biraz daha e, teknik yanından e, süreci size aktarayım. Şimdi Tunç başkanımızı e, hepiniz tanıyorsunuz. E, özellikle uluslararası işbirliği konusunda çok birikimi olan bir e, belediye başkanı. Bu tabii e, her ne kadar kendisi Ankara hukuk mezunu da olsa uzun yıllar yurt dışı ile bağlantılı özellikle horaka sektöründe faaliyet gösterip yöneticilik yapmasından kaynaklanıyor. Yabancılarla özellikle yabancı dilinde kullanarak onlarca yıl çalışmış birisi. Daha sonra ticaret odasında genel sekreter yardımcılığı yapıyor yine dış ilişkilerden sorumlu olarak. Sonra da daha da yoğun bir biçimde bizim İzmir'in... Bu World Expo başvurusunda genel sekreterlik görevi yürütüyor ve tabii dış ilişkiler konusunda, yurt dışındaki kurumlar, küresel e, işbirlikleri konusunda çok ciddi tecrübe kazanıyor. O tecrübe tabii Tunç Başkan'ın özellikle yurt dışında, uluslararası finans kuruluşlarından, e, kentte aktarabildiği sadece finans kaynağı değil, aynı zamanda uzmanlık kaynağı, bilgi kaynağı konusunda elini çok güçlendiriyor. Zaten e, Seferi Hisar'da bir önceki görevindeki Çitli veya başka e, yurt dışından kente taşınan artı değerleri gözlemlediğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Ama İzmir Büyükşehir'de daha büyük bir kurumsal yapı içerisinde, daha güçlü bir e, mevzuat e, yapısı içerisinde bu uluslararası işbirliği ve kente taşınan artı değerleri çok daha arttırabilme fırsatını Tunç Başkan yakalamış durumda. Biliyorsunuz hem İngilizcesi hem Fransızcası hem de insan ilişkileri yurt dışındaki taraflarla çok güçlü bir yönetici Tunç Başkan. Öyle olunca birçok davet geliyor Tunç Başkanı uluslararası finans kuruluşlarından. Bir tanesi de Washington'dan gelmişti. Bizim beraber çalıştığımız IFC International Finance Corporation bu Dünya Bankası'nın özel sektörü finanse eden e, kolunun e, ismi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de akıllı ışık sistemlerinden tutun da işte tramvay alımlarına birçok e, çalışmayı IFC ile bugüne kadar gerçekleştirdi. En sonunda e, su e, özellikle Çeşme'deki e, hem atık hem de temiz su altyapılarının gerçekleştirmesi, yapılması işinde ciddi bir kaynak aldı 36 milyon dolarlık. Sadece Çeşme Dilkent'in birçok yerine dağılmış, düzeltiyorum. O ziyarette tabi Dünya Bankası'nın da yöneticileriyle bir araya gelme şansımız oldu. Tabi Tunç Başkan vizyonunu aktardığı zaman bu uluslararası finans kuruluşlarının kendi çalışma prensipleriyle ve öncelikleriyle çok uyumlu bir yapıda kentin yönetimini gerçekleştirdiğini gördüler Dünya Bankası'ndakiler. Ve böylelikle Dünya Bankası ve yöneticileri zaten tanıyorlardı IFC üzerinden ama daha yakından Tunç başkanı tanıma fırsatları oldu. Dünya Bankası'nın da son yıllarda geliştirdiği yeni bir ürünü varmış. Yani biliyorsunuz finans sektörünün de kendine göre ürünleri var. Kredi ürünleri. Bu ürünlerden bir tanesi de afet sonrası acil e, destek e, kredisi. Ve deprem biliyorsunuz çok acı bir olaydı. İnsanlar hayatını kaybetti. E, Birçok insan e, evini kaybetti. Birçok insanın evi hasar gördü. Rakamlar çok ciddi. Öyle olunca e, daha önceden kurmuş olduğumuz e, Tunç Başkanı kurmuş olduğu bağlar sayesinde Dünya Bankası bir şekilde bizimle temasa geçti. Tabii bu sürecin içerisinde merkezi hükümet organları da, bakanlıklarda, iller bankası da vardı. Süreç ilerledi, bir noktaya geldi. Zaten detayını Tunç Başkan paylaşıyor. Ama bu süreçte işte vatandaşların orta hasarlı evlerinin yeniden yapılması belediye binazımızın, ondan sonra Esot binasının yeniden yapılması, zemin etütlerinin yapılması, kentte sadece deprem değil, depremle beraber diğer afetleri de önleyecek, doğa temelli şehircilik çözümlerinin hizmete girmesi gibi birçok kalem yer aldı. Tabii biliyorsunuz İzmir öncü bir kent. Türkiye'deki birçok ilki, hatta belki geniş coğrafyamızdaki diğer ülkelerde de kapsayacak biçimdeki, geniş coğrafyamızdaki birçok ilkleri geçtiğimiz yüzyıllarda, bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde İzmir kenti gerçekleştirmiş. Belki bu birçok finansal ürünün, birçok finansal yöntemin şehircilikte kullanılması konusunda da öncülük orada oynuyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu Dünya Bankası ile beraber gerçekleştirilecek olan çalışmaların da, diğer kentlerle, sadece Türkiye'deki kentler değil, dünya kentleriyle de, e, dünya kentlerine de örnek olması söz konusu. Zaten e, Dünya Bankası'ndaki kişilerle, uzmanlarla çok iyi bir çalışma e, dilimi gerçekleştirdik. E, bu kolay bir şey değil, Evlid'deki orta hasarlı binaların e, mevzuat çerçevesinde hem Dünya Bankası kuralları hem Türkiye'nin ulusal mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi bu işin ee, çok iyi bir yol alındı ve Dünya Bankası da çok etkilendi doğrusu isterseniz. Dediğim gibi bu ürün, bu finansal ürün kendileri için de yeni olduğu için bir iyi uygulama, bir iyi örnek geliştirmek anlamında da e, önem verdiklerini ben gözlemledim o çalışmalar sırasında ve bizim İzmir Büyükşehir'deki arkadaşlarımız çok özverili çalışması. Bunu yani 120 arkadaşımız çalıştı o kısa dönem içerisinde. Her birisi de e, büyük e, emek harcayarak büyük hızla çalıştı. Yani Dünya Bankası'nın e, katılımıyla e, 68 makine bağlanıyordu her Zoom toplantısına, her online toplantısına. Yani İzmir, İstanbul, Viyana, Paris, Washington, dünyanın birçok kent. Dünya Bankası uzmanları bağlanıyordu, bizim Türkiye'den gene aynı şekilde e, verimli bir çalışmaydı. E, ben e, elbette e, zorluklar vardı mutlaka. Tunç Başkan da paylaşıyor zaten e, detayını. E, ama ben elinde sonunda iyi bir noktaya geleceğimize ve e, vatandaşımızın sıkıntılarına e, çözüm üret, üreteceğimize, üretileceğine inanıyorum. Hemen Elvan'ın bir sorusu var Onur Bey. Evet Onur Bey merak ettiğim İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak siz Dünya Bankası'na belli bir proje götürdünüz mü? Yoksa bu sadece bir hani ön görüşme seviyesinde mi? Böyle bir proje götürdüyseniz sizin geliştirdiğiniz bir finans modelinden mi bahsediyoruz yoksa daha sonra belirlenecek bir finans modelinden mi bahsediyoruz? Yani Erven Bey şimdi e, e, bir model geliştirildi e, fakat tabi çok sofistike bir durum söz konusu yani hem bu Dünya Bankası ihale süreçlerine riayet edeceksiniz hem e, işte e, Türkiye mevzuatına e, riayet edeceksiniz. Bunlar gözetilerek, yani oldukça da yoğun mesai harcanarak bir model geliştirildi. Evet, benim e, sorum var hemen. Şimdi e, gördüğüm kadarıyla bu uluslararası kredi orta ve hafif hasarlı binalar için e, söz konusu ediliyor. Bu, orta ben... hasarlar öncelikli olmak üzere, orta ve, e, orta ve as hasarlar ama... Yani tabii rakamlar çok yüksek olduğu için önceliklendirme söz konusu olduğunda tabii orta hasarlardan az hasarlara inebilecek bir bütçe değil. Evet ben de tam bunu soracaktım. Yani birinci söylemek istediğim bu Türkiye'de herhalde yurt dışından sağlanan kaynaklar açısından ilk proje, ilk başvuru. Çünkü şimdiye kadar işte ağır hasarlı, hatta yıkılmış olan binalarla ilgili 99 depremi sonrasında da Dünya Bankası'nın çeşitli deprem bölgelerinde yürütmüş olduğu inşaat faaliyetleri vardı. Ee, yine e, İstanbul'da İsmet projesi e, yürütülüyor, orada da e, okullar, kamu binaları ele alınıyor. Ama özellikle orta ve hafif hasarlı binalar konusunda sanıyorum yapılan ilk yurtdışı başvurusu bu doğru mudur diye sormak istiyorum öncelikle. İkincisi de tam da sizin söylediğiniz gibi 340 milyon dolarlık bir proje gerçekten büyük bir proje, büyük bir rakam ama tabii ki İzmir'deki konut sayısının da bağımsız birim sayısının da 1 milyona yaklaştığını başka bir programımızda İzmirli'den bağlanan arkadaşlarımız aktarmıştı. O anlamda da hele ki işte belediye binası zemin ekiplerinin yapılması da aynı projenin içine konursa ne olacaktır diye soracaktım. Ona önceliklendirme sözünüzle yanıt vermiş oldunuz. Belki başka açıklamalarda yaparsınız. Tabii yani 340 milyonluk bir çalışma yapıldı. Ama tabii bu aylar önceydi. Yani gelişmeler bizi ne tarafa götürecek göreceğiz. Ama hem merkezi hükümetin hem Dünya Bankası'nın hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu istikamette vatandaşa çözüm üretecek biçimde çalışmaları elbette ki Devam ediyor yani vatandaş sıkıntı içerisinde, hepimiz sıkıntı içerisindeyiz. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi binasını kaybetti ve bizim çok değerli çalışmalar yapan, insan kaynağıyla kentte çok önemli işler gerçekleştiren bürokratlarımız, memurlarımız, çalışanlarımız şu an var hollerinde çalışıyorlar. Yani çok kolay koşullarda çalışmadıklarını söylemem lazım arkadaşlarımızın. Vatandaşlarımızın birçoğu yani sıcak yuvalarını kaybettiler depremden sonra. Ekonomik olarak faaliyet gösteren esnafımız dükkanlarını ondan sonra gelir kaynaklarını kaybetti. Yani kentimiz ciddi bir travma atlattı. Kolay bir süreç değil bu. Ve kamu kurumlarında varlık sebebi yani yerel yönetimden ulusal hükümete, Uluslararası kuruluşlara kadar hepsinin varlık sebebi vatandaşa, insanlara hizmet götürebilmek, sıkıntılarını çözmek, daha konforlu, daha refah dolu bir hayat sağlayabilmek. O yüzden yani bu kaynağı bir şekilde en hızlı olabilecek. Yani şu an geçmiş durumdayız belki ama bundan sonra en hızlı biçimde vatandaşa çözüm olacak şekilde oluşturmamız, gerçekleştirmemiz lazım. Ben bunun elinde sonunda olacağına inanıyorum. Bunun dışında tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısıyla örnek bir yapı. Ancak tabii kaynakları kısıtlı. Her şeyden önce kamu yönetimi bir kaynak planlaması, kaynak yönetimi işi. Bizim hem insan kaynağımız hem finansal kaynağımız işte limitli fakat bunların en iyi biçimde önceliklendirilerek vatandaşa refah ve adil bir biçimde de imkanlar sunacak biçimde kullanılması söz konusu. Yani kentteki verilen verginin eninde sonunda yüzde altısı evet belediyemiz eliyle kullanılıyor ama yüzlerce, binlerce hizmete ve yatırıma dönüşüyor. Yani şimdi bugün alt alta koyup İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işte FETÜK e, yani yardımlarını ve hizmetlerini, yatırımlarını saymaya kalksak zannediyorum değil bir saatlik, belki onlarca saatlik program yapmak gerekir. Tabii bu kadar büyük bir şehir, yani Avrupa'nın anlışanlı Birçok ülkesinden daha büyük, daha nüfus bakımından e, e, yoğun bir kente bu hizmetlerin hepsini götürebilmek de büyük bir maharet gerektiriyor. Ve bu limitli kaynaklarla bunu yapmak için de iyi bir vizyonla Tunç Başkanımız ve onun etrafında hem kentteki e, paydaşlar, hem belediyedeki çalışan arkadaşlarımız, hem de belki kentimizin de dışındaki... Diğer aktörler bu istikamette çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Muzaffer Tunca'nın bir sorusu var efendim. Ee, şimdi az önce Onur Bey'in bahsettiği bu orta hasarlı binalar çok önemli. Çünkü son İzmir depreminde yani Bayraklı'da e, ve yakın çevresinde 700'e yakın bina var. Bina diyorum yani tabii... E, daire dediğimiz zaman bunun çok üstüne çıkıyor. Ama 700 binanın, e, şimdi bizim şu andaki yönetmeliklere, yasal e, yönetmeliklere göre bunun bir sene içinde e, onarılıp veya güçlendirilip e, yapılması dikkat yasa. Şimdi bu açıdan da bu kaydı çok önemli çünkü e, 700 binaya kaynak yaratmak e, olmaksız, dolayısıyla az önce kendisine dediği gibi eğer bu olarak sağlanırsa diğer deprem bölgelerine de yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerini de rica edeceğim çünkü dediğim gibi 700 bina ya yakın bir orta hasarlı tablo var önümüzde. Yani Muzaffer Bey, doğru söylüyorsunuz. Sonuç itibariyle bu kelebek etkisi diyorlar. Eğer kentte bu kadar büyük hacimde bir kaynak sokabilirsek elbette ki bunun bir domino etkisi de olacaktır. Belki hem işte sektöre hem de asasarlı bina sahiplerine çözüm olacak biçimde. Yani kentteki ekosisteme de etkisi olacaktır. Belki sadece bu desteği alan aileler ve bu işi yapan yükleniciler değil, onların kentte oluşturduğu ortamla belki diğer mağdurlar da bu süreçte bir fırsat yakalayabileceklerdir diye ben de tahmin ediyorum sizin gibi. Evet, Elba'nın bir sorusu var efendim. Ee, Onur Bey tam yeri gelmişken o zaman şunu da sormakta belki yarar var diye düşündüm de. Ee, İzmir e, esasında bu yaşadığı depreme e, baktığımızda e, beklenen deprem değil. Ee, İzmir'de çok daha büyük depremler bekleniyor ve e, şehrin içerisinden geçer fay kırılması durumunda e, şiddetin de çok yüksek olacağı kesin. E, o noktada İzmir'deki bina şeyine bakarsak storuna bakarsak çok yetersiz olduğu da aşikar. Acaba belediyenin bu şekilde bu iki şeyi yani hasar görmese de bile son, geçen senki depremde riskli olduğunu bildiğimiz binalarla birlikte böyle bir daha geniş çaplı bir çalışma yapması o, o durumu var mı? Böyle bir şey planlanıyor mu? Evet, yani şimdi kentimizin dirençli olmasının ne kadar önemli olduğunu şu geçtiğimiz iki yılda gördük. Çünkü başımıza her şey geldi. Yani pandemi oldu, deprem oldu, sel oldu, kuraklık oldu, orman yangınları oldu. Hatta çok acayip bir biçimde bir mı gördük Seferihisar'da ve hortum oldu. Yani dev cipleri uçurdu, kentimizin zorluklara ve afetlere karşı hazır ve dirençli olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. O yüzden de hem bu Dünya Bankası finansmanı olsun, hem de Tunç Başkan'ın diğer tüm stratejileri, uygulamaları olsun, yeşil, dirençli ve kapsayıcı. Bu üç kavramla belki güçlendiriliyor. Çünkü doğayla uyumlu olduğumuz ölçüde bu zorluklara uyum sağlayabileceğimizi anlıyoruz. Dirençliliğin ne demek olduğunu artık hepimiz 7'den 77'ye öğrendik ve kapsayıcı olmak da zaten Tunç Başkan'ın bu sosyal adalet, eşitlik e, konusundaki hassasiyetinden kaynaklanacak biçimde tüm uygulamalarına, tüm stratejilerine yansımış durumda. Tabii e, öyle olunca belediyenin altyapı iyileştirmeleri için finans kaynağın Oluşturmaktan tutun doğa temelli çözümlere, yağmur suyu sistemlerine, biyotutuluma, yeşil alanların güçlendirilmesine birçok planlama yapılıyor. Ama depremle ilgili olarak da yapı envanteri, bir laboratuvar tesis edilmesi, beri tabanı ve coğrafi sistemler oluşturulması, bina standartları ve kullanımı konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi gibi birçok çalışma yapılıyor. Bunlara kaynak aktarılmış ve uygulamasına geçilmiş durumda. İşte mikro bölgelemeler, paleosismolojik çalışmalar, işte sele karşı İzmir körfezinin havza modellemesinin yapılması, risklere karşı dirençlik stratejilerinin geliştirilmesi ki bu zorluklarla bu afetlerle karşılaşmadan önce bu riskleri azaltalım. Karşılaştıktan sonra da çok hızlı bir biçimde yaraları sarıp e, kentin eski konforlu durumuna geri dönebilelim. Bu konuyla ilgili e, yani hem stratejiler hem uygulamalar şu an yürütülüyor. Evet. Şimdi bir kısa ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. E, ondan sonra da programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Onur Eryüce Bey. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Evet ayrıca programda Nuray Aydınoğlu hocamız, Elman Can Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte bulunuyoruz. Evet Onur Bey hemen ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu özellikle yurt dışı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurduğu uluslararası kaynaklarda garantör olarak kim görünüyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi mi yoksa gene Yine dış ticaret mi? E, bu ilişki e, nasıl ve ne durumda? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar kullandığı e, yani e, yatırımlarda biz genellikle IFC, EBRD, IFT işte Fransız Kalkınma Ajansı, Karadeniz Kalkınma e, Bankası gibi kuruluşlarla e, çalışıyoruz. Bunların içerisinde, bu yatırımların içerisinde işte vapurlardan tutunda e, metro yatırımlarına, metro yatırımlarından tutunda işte İSU'nun altyapı, e, atık arıtma tesislerine kadar birçok yatırım var. Tabii bu e, yatırımların bu e, finansal kabiliyetlerin gerçekleştirilmesi kolay bir iş değil. Her biri ciddi bir kurumsal kapasite ve aynı zamanda da e, iyi e, diyaloglar e, İnsan kaynağı, uzmanlık ve bir anlamda da çetin müzakereler gerektiriyor. Türkiye'de bunu gerçekleştirebilecek belediye sayısı bir ve belki iki. Yani üçü bulmak kolay değil. Yani bu hacimde, bu hacimden bahsediyorum. Ve şu ana kadar bizim yani şu an geçtiğimiz 8-9 yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımların hepsi belediyenin kendi kurduğu sistem çerçevesinde gerçekleşmiş. Riskleri azaltabilecek bir sistem kurulması tabi talep edilmiş uluslararası finans kuruluşları tarafından. Hı. İşte burada Fitch'in, Moody's'in sürekli notlamaları var. Yani bizim belediyemizden bu kuruluşlara, bu kredi değerlendirme kuruluşlarına devamlı veriler gidiyor. Onlar da bu veriler çerçevesinde bizim güvenilirliğimizi devamlı not ediyorlar. ve Bunun dışında da bir takım ödeme süreçlerini tasarlayarak ve düzenleyerek risk azaltma prosedürleri geliştirilmiş durumda belediye içerisinde. Bu kabiliyetlerin hepsi oluştuğu için de biz kredimizi uluslararası finans kuruluşlarından kullanabiliyoruz. Tabi bu size bahsettiğim kuruluşların dışında bazı kuruluşlarda hazine garantisi e, istiyorlar. Evet, e, yani şu an bizim kullandığımız krediler arasında böyle bir e, hazine garantili e, kredi yok. Evet ama mesela Dünya Bankası söz konusu olduğunda orada e, hazine mi devreye giriyor? Nasıl olacak? E, orada İller Bankası e, sürecinin içerisine dahil oluyor ve hazine garantisi... İller Bankası'na veriliyor. İller Bankası'nın da verdiği hizmet karşılığında tabii ki bir bedel alıyor. Evet. Bir komisyon diyebiliriz ona değil mi efendim? Yani hizmet karşılığı bir bedel. Komisyon uygun ifade olmayabilir belki teknik açıdan. Ama şöyle söyleyebilirim. Mesela Dünya Bankası'nın sürdürülebilir kentler programı gerçekleşti. iki evet. ayak. Her biri 500 er milyon euroydu. Burada İller Bankası e, eliyle yürütüldü bu programlar. Ve İller Bankası o süreçleri e, yürüterek birçok kentin birçok projesini gerçekleştirilecek şekilde bu finansal e, hizmetleri sağladı. Evet aslında e, önemli bir... E... Bilgi verdiniz. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan ki bir kısmını siz birinci bölümdeki konuşmanız sırasında sıralamıştınız. Bu İSTU'nun atık ve temiz su yatırımları olarak ve bunların da tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin performansı karşılığında alınması da son derece enteresan, iyi bir örnek olarak kayıtlarımıza geçmiş durumda. Elvan'ın bir sorusu var efendim. E, bu son söylediğinizde bağlantılı benim sorum. Esasında İller Bankası'nı söylediniz. İller Bankası, İller Bankası e, altyapı yatırımlarıyla bağlantılı değil mi? Yani bu güçlendirme ve benzeri konutlara yönelik olarak yapılacak e, projelerde İller Bankası devreye giriyor mu? Yani onu göreceğiz ileride. Yani şu an gerçekleştirilmiş bir e, Konu yok ama e, yani sürdürülebilir e, lik, e, sürdürülebilir kentler programında gördüğümüz İller Bankası böyle bir rol oynadı. E, ileride nasıl bir rol oynayacak onu da hep beraber e, zannediyorum çalışmalar olgunlaştıkça göreceğiz. Evet. Sizin kendinize hedef olarak koyduğunuz bir tarih var mı? Bir vade e, söz konusu mu? Özellikle bu orta ve hafif hasarlı binaların e, yenilenmesi veya da güçlendirilmesi evet. konusunda e, başvurduğunuz Dünya Bankası kredisi ile ilgili olarak. Yani acil bir kredinin o, olan e, durumlarda tabii e, çok hızlı e, gerçekleşmesi e, hedeflenir. Yani en azından Dünya Bankası'nın bu yeni geliştirdiği e, araçta öyle. O e, hayal ettiğimiz e, hızlı yakalayamadık ama mümkün olan en kısa zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Efendim siz aynı zamanda Sayın Başkan'la birlikte COP26'ya Glasgow'a gittiniz. Oradaki görüşmeler ve toplantılar hakkında da sizden bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki Gürhan Bey. Glasgow gecikmiş bir toplantıydı ve dünya liderleri Dünya liderleriyle beraber konunun e, uzmanları ve esasında tüm dünya kamuoyunun e, çok e, önemli takip ettiği ve katıldığı bir e, etkinlikti, zirveydi. E, her şeyden önce bu iklim değişikliği, daha doğrusu iklim krizi bizim bu son iki yılda yaşadığımız e, afetlerinde gösterdiği gibi artık. Çok uzakta değil, bugün hemen yanımızda hayatımızı ve hayatımızdaki refahı, konforu çok fazla negatif şekilde etkileyen bir etki yaratıyor iklim krizi. Ve bunun içinde biraz önce konuştuğumuz gibi kentlerimizi dirençli ve hazırlıklı bir hale getirmeliyiz. Finans tabii ki bunun bir ayağı ama bununla beraber çok daha fazlasını yapabilmek durumundayız. Elbette ki bu ulus, ulusal hükümetlerin burada oynayacağı çok önemli bir rol var ama ulusal hükümetlerin bunu tek başlarına yapması mümkün değil. Ee, bir kere ulusal hükümetlerin e, çok yoğun bir gündemde, çok karmaşık bir sistem içerisinde vatandaşın ve e, onların yereldeki hayatlarının nasıl düzenleneceğiyle e, ilgili yapabileceklerinin bir sınırı var ve bu sınırdan sonrası artık gelen yönetimler kendi başlarına kalıyor ve o süreci de en iyi biçimde düzenlemek, tasarlamak, daha sonrasında da gerçekleştirmek için çalışmalar yapması gerekiyor ve e, yani dünya kentlerinin her birinin vatandaşına götürdüğü hizmetler 3-5 ışıkları benzer. Yani her yerde ekonomik hayat düzenlenmeli, her yerde sosyal hayat düzenlenmeli, her yerde siyasal hayat düzenlenmeli, kültürel hayat düzenlenmeli. Her bir kentte Amerika'yı yeniden yeniden keşfetmek için zaman ve kaynak harcayacağımıza kentler arasında uluslararası bir işbirliği veya sınırları aşan bir işbirliği düzenlemek hem daha etkili hem daha verimli. Ve e, şu an e, söz konusu olan durum yani Glasgow'da çözüm üretilmek için dünyanın bir araya geldiği durum sınır tanımayan bir çöz e, sorun. Yani gördük e, koronavirüsü, gümrük duvarı, gümrük memuru tanımıyor, iklim krizi, gümrük memuru ve e, ulusal sınır tanımıyor. Bu noktadan sonra hep birlikte e, aynı kaderi paylaştığımız gibi hep birlikte kolektif bir biçimde çözüm üretmek zorundayız. Ya hep birlikte bu çözümü üreteceğiz ve hayatta kalmaya, daha iyi nitelikte bir hayatı yaşamaya devam edeceğiz. Ya da hep beraber kaybedeceğiz. Elimizdeki olanakları hep beraber kaybedeceğiz. Bu anlamda Tunç Başkan'ın çevreye, doğaya ne kadar önem verdiğini zaten biliyorsunuz. İş yatırımlarından tutun da işte daha az karbon salınımı, daha az enerji tüketen, metro toplu ulaşım yatırımlarına kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ayırttığı zaman bunları gösteriyor. Yani 500 tane toplu taşıma için yeni otobüs aldı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bu bir finansal, inovasyon finansal bir yeni yöntemle mümkün oldu. Veya bu cemet 1 milyar 70 milyon euro bütçesiyle gerçekleştirilecek çok Yakın zamanda Narlıdere metrosu açılacak. E, milyarlarca liralık e, temiz su yatırımı gerçekleştiriliyor kentte. E, ve tarım hem su tüketimi hem de karbon salınımı ile ilgili çok önemli bir e, etki yaratan tarımla ilgili yenilikçi ve doğayla uyumlu Yöntemler uygulanıyor. Hepsi Tunç Başkanın vizyonu çerçevesinde. Klasikov'da da bunlara ne koyabiliriz? Üstüne ne koyabiliriz? Yeni ne gibi yöntemler, yeni ne gibi işbirlikleri, finansal veya teknik ne gibi e, işbirlikleri gerçekleştirebiliriz? E, arayışıyla Tunç Başkan katıldı. Tunç Başkan'ın tabii bu uluslararası işbirliği, İzmir'in uluslararası tanırılığını, profilini artıracak değerli çalışmaları var. Bunlardan en önemlileri uluslararası yerel yönetim işbirliği kuruluşlarında önemli rolle büslenmesi. Bir tanesi Dünya Belediyeler Birliği. 270 bin tane belediyeyi ve yerel yönetimi temsil eden, bir şemsiye örgüt merkezi Barcelona'da ama dünyanın dokuz noktasında Barcelona'da Bürgseli'nden Latin Amerika'sına dokuz noktasında bölgesel temsilciliği ve ofisi olan Dünya Belediler Birliği'nin bürosunun, egzekütür bürosunun üyesi Tunç Başkan ve burada sadece Kağıt üzerinde bir değil, aynı zamanda işte Dünya Beyler Birliği kültür zirvesine ev sahipliği yapacak biçimde faaliyetleri de gerçekleştiren bir üyesi. Öyle olunca İzmir'e yüzlerce kent yöneticisini, belediye başkanını, belediye başkan yardımcısını getirebilecek faaliyetleri de üstlenmiş, gerçekleştirmiş durumda. Dünya Beyler Birliği'nin iki etkinliğinde Tunç Başkan'ın görev aldığı Glasgow'dayken. Bunlardan bir tanesi e, nesiller arası diyalog. Kültürün öncülüğünde e, iklim ve iklime karşı, iklim, iklime, e, iklim krizine karşı dirençlilik ve burada gençlerin veya e, jenerasyonlar arasındaki diyaloğun olacağı e, rol üzerineydi. İkincisi etkinlik gene e, Glasgow'daki... E, sürdürülebilir kalkınma üzerineydi Burada işte çeşitli uluslararası kuruluşların yöneticileri, başka yerel e, siyasilerle beraber e, konuşmalar yaptı. Ama benim en önem verdiğim iki konu, iki e, konuşmasından bir tanesi Glasgow Belediye binası içerisindeydi, onların meclis binasında. Burada gene işte Sao Paulo'dan tutunda, işte Zimbabwe'den. E, Yerel yöneticilerle, işte belediye başkan, belediye başkan vekilleriyle yaptığı konuşma. Bu gıda ve iklim, iklim deklarasyonu. Bu yıl Birleşmiş Milletler'in e, gıda sistemleri zirvesinin toplandığı, ad bir, e, zirvenin toplandığı bir yıl. Çünkü gıdanın, gıdaya erişimin e, zorluklarının arttığı bir e, dönemdeyiz ve Birleşmiş Milletler buna çözüm üretmek istiyor. Tunç Başkan da gerçekleştirdiği gıda zinciri ve aynı zamanda tarım konusundaki çalışmalarla dikkatini çektiği için Birleşmiş Milletler Yöneticilerinin bu zirvenin şampiyonu, yani bu zirvenin promosyonunu gerçekleştiren, bu zirveye ilham veren kişiler arasında davet edildi. Ve Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi'nin şampiyon olarak görev yapıyormuş başka. O hasta'yı bu Glasgow Gıda ve İklim Deklarasyonu e, konferansında da konuşmacı olarak davet edildi. Hem İzmir'de yaptığı çalışmaları hem de e, dünyada gerçekleştirmek durumunda olduğumuz iş birlikleriyle ilgili bilgi Ferdi Tunç başkan e, ve daha belki önemli olan bir toplantı da İskoç e, İskoçya Parlamentosu'nda gerçekleştirdi Edinburgh'da. E, Şimdi dünyadaki parlamenterler demeyeyim de yas, yasama e, organları e, temsilcilerine bir araya getiren GLOB isimli bir e, şemsi örgüt var. Yani e, bazı ülkelerde senato, bazı ülkelerde parlamento, bazı ülkelerde başka organlar yasama, e, yasama süreçlerini yönetiyorlar. Ve bu organların üyeleri de GLOB'un üyeliğini e, oluşturuyor. Burada işte Av Avustralya'dan tutun da Brezilya parlamentosuna e, üyelerle Tunç Başkan e, iklim değişikliğiyle ilgili ve özellikle iklim değişikliğinde kültürlerimizin yani bu sanat anlamındaki kültür değil de antropolojik anlamındaki kültürlerimizin, yaşam biçimlerimizin, değer yargılarımızın ne kadar önemli bir rol olduğunu oynadığını anlatan bir konuşma yaptı. Esasında Dünya Beyler Birliği Kültür Zirvesi'nde İzmir Deklarasyonu'nda da yer bulan Tunç Başkan'ın e, tanıttığı yeni bir kavram var. Döngüsel kültür. Burada Tunç Başkan dört tane unsuru, dört tane sütünü çıkartıyor. Geleceğimizle, birbirimizle doğayla ve değişimle uyumlu kültür e, kavramı. Bu çok ses getiren bir e, kavram oldu. Yani büyük sermayederleri temsil eden kuruluşlara da veya çevre konusundaki aktivistlere de bu kavramı anlatsanız hepsi e, sihirlenmiş gibi, büyülenmiş gibi olumlu tepkiler veriyorlar. Ve e, Dünya Belediyel Birliği'nin de artık resmi e, birçok belgesinde yer bulmaya başladı. Dönügüsel Kürtunç Başkan'ın e, kültür zirvesinde ortaya attığı bu kavram. Bu konuyla ilgili hem dünya Belediyeler Birliği temsilen, hem işte dünya sürdürülebilir kentler anını ah temsilen, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesini ve İzmir halkını temsilen Tunç Başkan orada aktif çalışmalar yaptı, işte çeşitli gibi görüşmeler de yaptı ve hem görevimizi görevini gerçekleştirmiş, hem de yeni fırsatları İzmir'e taşımış biçimde İzmir'e geri döndü Tunç Başkan. Evet, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Benim e, iki sorum var efendim, programımızın sonlarına da geliyoruz. 500 tane yeni otobüs için bir yatırım e, yapıldığını belirttiniz. Bu e, araçların motor özellikleri e, nedir? Özellikle de e, bu o, iklim sorunları dikkate alınarak elektrikli araçlar mıdır e, bu konuda bilgiye e, bilgi vermenizi rica ediyorum. İkinci sorum da şu e, acaba e, İzmir Büyükşehir Belediyesi yakın bir tarihte bu Glasgow'daki görüşmelerden de hareketle bir iklim eylem planı açıklayacak mı? E, bu konuda da bilgi rica ediyoruz. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. Tabii ki. Ben ilk önce şeyi söyleyeyim. E, İzmir'in bir Green City Action Planı var. Yeşil Kent. Bir de C Kapı var. Yani Sustainable Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve iklim Planı C Bu Bu Eylem Planları e, İB Yardının yani Avrupa İmar Bankasının hibesiyle 350 bin Euro'luk bir hibesiyle gerçekleştirildi. Bu g ve c yani hem iklim hem de şehir eylem planlarını dünyanın en iyi mühendislik ve mimarlık şirketlerinden bir tanesi. Kendisi işte bir tanesi gerçekleştirdi. Yani biz bunun lansmanını da bir yıl kadar önce hatta bir buçuk yıl kadar önce gerçekleştirdik hem belediyemizin uzmanları hem de e, işte dünya e, İBR'nin, Avrupa İmar Bankası'nın uzmanları hem de yüklenici e, şirketin uzmanları e, bu çalışmayı çok nitelikli bir biçimde gerçekleştirdi. Ve Türkiye'nin ilk e, yeşil şehir eylem planıyla e, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarını gerçekleştiren şehir oldu. Ve bu bunları gerçekleştirdiğimiz için de iyi bir yerliğinin yeşil kentler da Türkiye'den üye olmuş ilk kent oldu. Burada iki tane avantaj sağlanıyor bize. Bir bizim şehircilik uygulamalarımızda hem karbon salanımı hem de doğayla uyumlu işler ortaya çıkıyor. İkincisi de yatırımlarımızın hepsi tasarlanmış uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına ve prosedürlerine uygun biçimde tanımlanmış durumda. Yani İngilizcesiyle bank of actions'lar e, gerçekleştirebilecek biçimde e, stratejilerimiz, haritalarımız ve planlarımız hazır ve uygulanıyordu zaten e, belediye ve kent içerisinde. İkincisi de e, 500 otobüs. Bu 500 otobüs yani tabii e, İzmirliler'de beri, Tunç Başkanı ne kadar haklı. Çünkü 500 otobüs Alabilmek inanılır bir şey değil. Her şeyden önce araçlar yeni. Son teknoloji motorları var. Onunla uygun biçimde de karbon salınımı gerçekleştiriyor. Türkiye'deki tek elektrikli otobüs filosu İzmir Büyükşehir'de. rakam çok büyük değil belki ama Cumhurbaşkanlığı yatırım programımızda tam 200 tane elektrikli otobüs almak konusunda madde var siz uluslararası finans kuruluşlarından kaydı alabilmek için ilk şart cumhurbaşkanlığı yatırım programına girebilmek ve İzmir Büyükşehir'in 200 tane yatırım programında elektrikli otobüsü var. Bu ne anlama geliyor? Uluslararası finans kuruluşlarından bu yatırım için kaynak alma ehlîtimiz olduğu anlamına geliyor. Ancak İkinci bir zorluk elektrikli otobüs konusunda yüzde 51 yerlilik şartı. Ee, öyle olunca bu elektrikli otobüslerin e, en az yüzde 51 oranında yani aksamının 51 oranının Türkiye'de e, üretilmesi lazım. E, bunu da sağlayacak bir eğer e, oluşum şirket e, Türkiye'de e, olursa. Bizim elektrikli otobüs sayımızı arttırmakla ilgili elimiz daha da kuvvetlenmiş olacak. O konudaki çerçeve bu ama dediğim gibi 500 otobüs çok sıra dışı bir şey. Neredeyse dörtte birine yakın yenilenmiş durumda İzmir Belediyesi'nin otobüs filosu. Bu da hem çevre hem konfor anlamında şehre büyük bir fayda sağlıyor. Yani başkanın söz verdiği gibi kentin vefana arttırılması ve adil bir biçimde bulun dağıtılması konusunda önemli unsurlardan bir tanesi bence bu otobüs filosudur. Çünkü her kesimden insanın kullandığı, her kesimden insanın konforunu arttıracak bir ulaşım aracı otobüs. Hem gerçekleştirdikleri karbon salınımı oranıyla hem de insanlar kullandığı için mümkünlük hayattaki konforlarını belirlemesi açısıyla çok önemli bir yatırım. Evet. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı. Ben Elvan Tekin'den son Konya depremi konusunda e, bilgileri e, almak istiyorum. Elvan e, kısaca özetleyecek. E, evet Elvan. Evet. E, şöyle hemen notlarıma bir bakmak istiyorum. Evet. Konya'da e, esasında e, bu yıl başından beri e, Konya ili sınırları içerisinde çeşitli hareketler var. Tabii bu sismik e, hareketler değişik e, sistemlere ait olduğu için hani birbirleriyle bağlaş, e, bağlantı kurması e, mümkün değil gibi gözüküyor ama son e, deprem e, Konya'nın Meram ilçesinde eee 8 Kasım günü, akşam saat 8'de oldu. Bu depremin büyüklüğünü 5.1 olarak verdi AFAD. Ve oldukça da sığ bir deprem. 10.61, 10, 10 kilometre kadar yer kabuğunun altında. Yani şu ana kadar gelen bilgiler esasında deprem sırasında Kızılören, Küçük Muhsine ve Sefaki gibi gibi e, ilçelerde bazı metruk binaların yıkıldığı, bazı evlerde de çatlaklar olduğu herhangi bir şekilde yaralı veyahut da e, can kaybından söz edilmedi. E, ve e, artçıları da devam ediyor. E, en son 9 Kasım günü de yani dün 4 büyüklüğünde bir artçısı oldu depremin. E, i̇lginç olan tabii şey, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı. Deprem ve tsunami uzmanı profesör Doktor Şükrer Soy söylediği gibi, yani Konya ya konusunda bir yanlış algı var diyor Şükrer Soy. Konya herhangi bir deprem tehlikesi yoktur gibi bir bir algı yanlışlığı. Hı. Bu esasında işte diri deprem fayları haritasında da kendini gösteriyor. Diri deprem fayları haritasına baktığımızda bu deprem olduğu bölgede herhangi bir fay izine ben rastlamadım. Ee, ama o, o civarda bir takım e, faylar var. Ee, herhalde işte e, 5.1 e, depremde bu algının yanlış olduğunu gösteren e, olaylardan bir tanesi. Burada bir fay daha önce bilinmemiş ama bazen e, diyor bazen faylar yüzlenmez, yerin altındadır. Yüzeyden görmek mümkün değildir. Yine de deprem oluşabilir. Biz bunlara kör faylar diyoruz diyor. Bir ihtimal bu da bir kör fay mı diye değerlendirmek gerekiyor herhalde. Yani Akşehir fay zonu üzerinde olduğunu söylemiş Naci Hoca, Profesör Naci Görür. O civarlarda çok böyle şey, hani bilinen faylanmalar var ve de Konya'nın o... Türkiye deprem haritasına bakarsanız son derece açık renk e, hani sanki hiç e, bu, sismik hareket olmadığı e, izlenimini veren e, görüntüsü içerisinde e, bu tür e, daha önce tespit edilmiş fayların olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Burada ben bu olayı Konya'daki bu son e, hareketleri, sismik hareketleri falan e, duyduğumda aklıma hep şey geliyor. E, bu Mersin'de ee, şey, nükleer santral inşaatı biliyorsunuz oranın seçilmesinde oranın sismik çok en az olduğu hatta hiç olmadığı e, yolunda bir takım yayınlar da yapılmıştı. acaba orada da görmediğimiz bilmediğimiz e, bir takım faylar var mı diye insanın aklına e, soru gelmiyor değil. Evet çok teşekkürler Elvan. Efendim Onur Bey size de çok teşekkür ederiz tekrar hem programımıza katıldığınız hem de bilgileri paylaştığınız için size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Evet efendim iyi günler. Bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Onur Er Yüce Bey idi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler. 17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar.